fa astaqal hadith ve al-hadi Muhammed sallallahu alaihi ve shar al-umur ve kulle muhtetan bidha ve kulle ve nar Bu hafta değerli kardeşlerim, inşallah 26. konu ve 51. dersi göreceğiz. Dersimiz Ensar'ın biati sonra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 Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Aleyhisselatu vesselama selama canlarıyla, mallarıyla ve her türlü değerleri ile o değerleri feda etmekle ahd ettiler ve söz verdiler. Yani bunun üzerine beyatlaştılar. Yani hak dini hak dini yüceltme, ona yardım etme hususunda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 Ensardan birisi. Biz diyor aleyhissalatü Vesselamla beyatlaştık, sözleştik. Sözleştiğimiz vakit Akabe'nin baş tarafında o Akabe, Mina'daki bir bölgenin ismi. Orada şeytanın diyor sesini işit, işittim. Yani daha önce hiç işitmediğim derin bir sesle şeytanın diyor, şöyle bağırdığını işit, işittim diyor.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 Yakalayacağım diyor aleyhissalatü vesselam. Yani seninle hesaplaşacağız demek bu. Sonra Ensara diyor ki yüklerinizin, eşyalarınızın, konaklarınızın yanına dönün. Onlar da dönüyorlar. Onların içerisinden El-Abbas ibn Ubade Ubad-i e, ibn Nahl ibn-i diyor ki Ey Allah'ın Resulü diyor yarın eğer sen dilersen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 Sonra bu sah sahabi, bu ensarı Muhtim bin Adi ve Haris İbni Harp görünce müşriklerden Mekke'de onların elinden yani Sa'd İbni sürükleyip getiren işkence eden kimseni elinden kurtarıyor. Ondan sonra da bırakıyor. Çünkü bir ifadeye göre bu Sa'd ibn-i bu müşrikler Medine'ye geldiği zaman onların mallarını koruyan birisi. Yani işinde, işin sonunda en de sonunda onlara Sa'd ibn-i Übade'ye muhtaçlar. İşleri düşecek. Veyahut da daha önceden işlerini halletmiş birisi. Ellerinden kurtarıyorlar bu iki adam müşriklerden ve bırakıyorlar. Bu arada Ensar aralarında meşveri yapıyorlar. Yani görüşüyorlar ki kendilerinin ileri gelen birisi efendisi yakalanmış ve Mekke'ye götürülmüş durumda. Gidip onu almak için meşvere yapar yaparlarken bir de bakıyorlar ki Saad ibn Ubadah yanlarına çıkıp geliyor ve hepsi birlikte geriye kimse kalmaksızın Medine'ye gidiyorlar ve Medine'ye ulaşıyorlar. Bu Akabe Biat'ın arkasından gerçekleşen bir olay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 ve biliyorlar ki onlar hicret edecek kimseler kendilerine aydınlık ve parlak günler bekliyor. Buna kesin kesin anıyorlar. Hicret edeceklerini ve Darül Harp denen Mekke'den, Harp yurdundan ayrılacaklarını, emniyet, kuvvet, güç beldesine, zulümden, acılardan kurtulup oraya gideceklerine,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 bölgeyi mıntıkayı beldeyi gördü. Orası yani taşlık bir arazidir diyor. Oraya hicret eden kimseler hicret ettiler. Ve Habeşistan'a hicret eden kimselerin hepsi de oraya hepsi oraya hicret ettiler diyor. Bir rivayette böyle. Diğer bir rivayette Ebu Musa'nın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Aleyhissalatu vesselam ben uykumda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 Hayat bulması için yani yeniden bir şeye başlamak için ismini değiştiriyor ve taybe koyuyor. Buna Müslüm'de gelen Cabir bin Semura'dan gelen hadis delalet ediyor, işaret ediyor. Diyor ki vesselam, şey Cabir bin Abdullah, Cabir bin Semura Medine'yi insanlar Yesrib diye isimlendiriyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu taybe diye isimlendirdi.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 Senada bulunuyor, onları övüyor. Ki orada Medine'de İslam sancağı dalgalanacak ve İslam'ın ezanı, çağrısı, eden çağrı demekti. Çağrısı mescitlerden orada ilk defa haykırılacaktı. İşte bu yüce ses yani ezan çağrısı yüzünde tekrar tevhidin, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra tevhidin yüzünde tekrar avdet edeceğini, tekrar döneceğini, tekrar canlayacağını ve tağutların, tağutların tuyan eden kimselerin ise burnunun yere sürtüleceğinin bir göstergesi, bir müjdesiydi. Onun için Aleyhisselatü Vesselam oradaki sahabeleri Ensar'a övgülerde bulunuyor. Diyor ki bir hadiste bakın. Levle'l hicretu levle'l hicretu lekuntu imre'en minel ensar. Eğer hicret olmasa ben ensardan birisi olurdum. Tabi burada kastedilen alimlerin ifadesiyle sadece ensara bir övgüdür. Yani ensarın değeri, onların kıymetini bildiren bir ifadedir. Yoksa aleyhissalatü vesselam soy olarak Ensardan olurdum manasını kastetmiyor. Onun soyu zaten yücedir. Allah Azze ve Celle soyunu seçmiştir. Buradaki kast, kast edilen şey Ensarı övmesidir. İşte bu şekilde Ensarı övüyor, sena ediyor. Daha nice hadislerde geldiği üzere. İlk hicret kardeşlerim başlıyor. İlk hicret yapan kimseler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 Kimselerin kendileri kendi ailesi olduğunu söylüyor. Ümmü Seleme radıyallahu anh, anha Ali Sıddık ve Selam'ın eşlerinden Ayşe radıyallahu anha'dan sonra en çok hadis rivayet eden bir sahabe kadın. Evet. İbn İshak tarihçi Siyer tarihçisi diyor ki Ümmü e, Ebu Seleme bir, e, i̇kinci akabe biyatından büyük, akabe biyatından bir sene önce diyor, bu Selem'e hicret etti. O bu şekilde ifade ediyor. Ve e, muhacirlerin ilkleri, hicret eden ilk kimseler, bun, bunlarla birlikte Musab bin Umeyr, İbni Mektum, İbni Mektum'u biliyorsunuz değil mi? İbni Ümmü Mektum, aleyhissalatü vesselamın, Müezzinlerden biri. Ve ama biriz. Abese suresi, onun hakkında inmiş bir sahabi. Aleyhissalatu vesselam Medine dışına çıktığı zaman bazen onu vali tayin edermiş. Çok da değerli bir sahabi. Radıyallahu anhum ardahüm. Bu iki kimse, yani Musab ibn-i Umeyr ve Ümmü Mektum, Medinelilere Kur'an öğretiyorlar. Sonra Medine'ye bunların peşinden Bilal, Sa'd ve Ammar ibn Yasir radıyallahu anhum bunlar hicret ediyorlar. Sonra da içlerinde 20 kişinin e, bulunduğu bir grupta Ömer radıyallahu an muhacirlerden Ömer radıyallahu an hicret ediyor. 20 kişilik bir grup içerisinde. Bunu rivayet eden eee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 Bu hicret esnasında kardeşlerim Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın ailesi, bizatihi kendisi, çocukları öyle beşakatler, öyle sıkıntılar çekiyorlar ki, subhanallah Ümmü Seleme radıyallahu anh, bakın onu nasıl ifade ediyor. Ben olayı şöyle biraz özetle anlatacağım inşallah. Ebne Hişam'ın Hasan bir senetle rivayetinde eee Müminlerin annesi Ümmü Seleme, müminlerin annesi. Neden müminlerin annesi? Çünkü Ali Sirat ve Sallam'ın eşleri müminlerin annesidir. Ahzab suresinde geldiği üzere. Ve zevcu hu Onun eşleri müminlerin anneleridir diyor. Kocası öldükten sonra İsrafil ve onunla evleniyor. Diyor ki Ümmü Seleme Radiyallahu Anh Ebu Seleme diyor.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 eşi Ümmü Seleme'yi ben üzerine bindiriyor. Çocuklarını da bindiriyor. İki tane oğulları var. <gülüyor> Yolculuğa başladıkları sırada El-Mukure İbni Abdullah İbni Amr İbni Mahzume yani Mahzume oğullarından Ümmü Seleme'nin kabilesi oluyor bu. Mahzume oğullarından bir takım insanlar geliyorlar ve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 Devenin yularını alıyorlar. Ondan sonra ve bırakmıyorlar. Ümmü Seleme'yi hapsediyorlar. Bu arada Ebu Seleme'nin kabilesi geliyor. Ebu Seleme'nin kabilesi, kabilesinden bir grup. O da Beni Abdul Esed. Onlar gelince onlar da diyorlar ki vallahi diyorlar Sizler, ey e, maksume oğulları! Siz bu kadının kocasından ayırdınız. Bu kadının çocuklarını da biz size bırakmayacağız diyorlar. Çocuklar hususunda bir anlaşmazlık yaşanıyor. Çocukları almazsında çekişiyorlar ve nihayetinde Abdul Esed oğulları o iki oğlanı, iki çocuğu alıyor, götürüyorlar. Ümmü Seleme'yi de makzumavulları kabilesi hapsediyor. Ebu Seleme'yi, kocasını da bırakıyorlar, o Medine'ye gidiyor. Orada ayrılık başlıyor. Diyor ki, Ümmü Seleme radiyallahu anha, o vadide, Eftah Vadisi'nde diyor, çıkar, akşama kadar oturur, akşama kadar böyle ağlardım diyor.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 bu Muqayra oğullarına ben mahsumeye dedi ki şu miskin olan şu aciz miskin olan kadını diyor neden çıkartmıyorsunuz neden onu salı vermiyorsunuz diyor Siz diyor onunla kocasının ve çocukların arasına ayırdınız onu bırakın diyor Onlar da diyorlar ki onlar da merhamete geliyorlar tamam diyorlar gidebilirsin kocanın yanına git yani Medine'ye git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 arka arka diyor, böyle geriden geriden, uzaktan uzaktan gelir, benim bindikten sonra, devemin üzerine bindikten sonra yaklaşır, devenin yularını alır ve o şekilde beni diyor, deveyle birlikte sürerek götürürdü diyor. Medine'ye varıncaya kadar böyle yaptı diyor. Vallahi diyor bu, Osman İbni Talha'dan, insanlar içerisinde daha kerim, daha güzel, daha,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 Git selametle diyor. Allah'ın bereketi üzere o şehre gir. Yani Medine'ye gir. Kocam buradadır diyor. Allahu okuyor. Ve Ümmü Seleme radıyallahu anha kocasının yanına varıyor. Osman bin Talha da onu bırakınca Mekke'ye geri dönüyor. Ümmü Seleme radıyallahu anha diyor ki Vallahi diyor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 burada bulunmazsa yani sabah buraya erişemezse burada buluşamazsa e, bizden birisi yani tutuklanırsa müşrikler tarafından hapsedilirse diğer iki kişi yoluna devam etsin. Yani hicrete devam etsin diyor. Sabah olduğunda e, diyor ki anh, ben ve Ayyâh ibn-i Ebi'yi orada buluştuk ama diyor Hişam'ı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 Abu Cehil ibn Hişam, Haris İbni Hişam'la birlikte Ayyaş'ın peşine düşüyorlar ve Medine'ye kadar geliyorlar. Ayyaş ibn Haris'in peşine düşüyorlar. Çünkü o amcalarının oğulları. Ayyaş Abu Cehil'in ve <gülüyor> Haris ibn Hişam'ın amca oğulları. Geliyorlar, Medine'de karşılaşıyorlar. Daha henüz tabi aleyhissalatü vesselam, Mekke'de onunla konuşuyorlar. Diyorlar ki Ayyaş'a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 Eğer diyor kavminden yana fitneye düşecek olursan, yani sen, e, sen, e, sana bir sıkıntı verecek olurlarsa, bu deveyle onlardan uzakları, uzaklaşıp kaçabilirsin diyor. Neyse üçü birden Ebu Cehil, Ayyaş, ebni, e, Ayyaş Ebi Rabia ve e, Haris Ebi Hişam üçü birden Medine'den yola çıkıyorlar Mekke'ye doğru. Belirli bir mesafeyi aldıktan sonra Ebu Cehil diyor ki Kurnaz. Ey Ayş diyor. benim diyor devem çok yoruldu diyor. İyice ağırlaştı. Beni diyor devenin senin arkana deren deve senin devenin üzerine bindirebilir misin? Arkana alabilir misin diyor. O da tabii hay hay diyor. Ondan sonra deveyi yıktırıyorlar, çöktürüyorlar.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 Ayete bakın. Kull ya ibadiyel lezine ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. De ki ey nefislerine karşı hadde aşan kullarım. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnne Allah'a yagkireb bulu be cemi'a. Muhakkak ki Allah günahların hepsini bağışla. Hepsini. Subhanallah. İnnehu huvel gafurur rahim. Muhakkak o. ...çok bağışlayan... ...çok rahmet sahibidir... ...ve bu ila rabbikum ve eslimu lehu... ...Rabbinize yönelin... ...Ona teslim olun... ...min gable ye'teyekumul azab... ...size azap gelmezden önce... ...sümme la tumsarun... ...sonra siz yardımda olunmazsınız... ...size bir kimse yardım da etmez... ...yardım da edilmezsiniz... ...ve tebiü assene ma unzule ileykum... ...min rabbikum... ...Rabbinizden size indirilen... ...şeyin en güzeline tabi olun...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 Ne olduğunu öğrendim diyor. Ayet-i Kerime'nin yani ne demek istediğini. Devemi aldım, üzerine bindim ve aleyhissalatü vesselamın yoluna koyuldum diyor. Ona dahil oldum diyor. Evet. Bir başka rivayete İbni rivayetinde ise şöyle geliyor.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 Beyaz zincir neyse işte ipin altına koyuyor taşı. Ondan sonra kılıcıyla vuruyor ve kesiyor. Onun için onun kılıcına bu Velid mi Velid'in kılıcına du merve demişler. Yani taş sahibi diye. Onlar oradan kurtarıyor ve doğru Medine'ye götürüyor. Tabi Mekkeli müşrikler bunu fark edince böyle bir olayı fark edince Ebu Cehil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 Müslümanlardan, müminlerden, muvahhidlerden, salihlerden eylesin. Amin. Muhsinlerden eylesin. Amin. Bizi, anamızı, babamızı ve tüm müminleri bağışlasın. Amin. Bizi Firdevs cennetine alsın. Azamallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve nebiyyina Muhammed. Subhanıkallahu aleyhi ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa en testağfirik ve tübü uleyhi.